akıl ve dereceleri İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mana kazandıran ve ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Akıl Allahu Teala'nın kullarına lütfettiği en büyük nimetlerden birisidir. Buna rağmen vahiy nuru, peygamber nuru olmadan hakikati bilemez. Doğru yolu bulamaz. Aklı göze benzetirsek din güneş mesabesindedir. Göz ne kadar keskin olsa da gece karanlığında hiçbir yeri göremez, hiçbir işe yaramaz. Aklın en büyük desteği dindir. Aklı selim din ile birleştiği zaman hak ve hakikatı tasdik eder ve Allahu Teala'nın methine mazhar olur. O kullarım ki sözü işitip de... Onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar öz akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 18 Onlar nefislerinin arzularına kapılmayıp dünyasa adetinin ahiret ahiret selametinin yolunu devam edip dururlar. Akıl ancak İslam dinine uymakla Teala'nın emirlerini yapıp emirlerini yapıp nehilerinden kaçınmakla Resulullah Aleyhisselam'ın emir ve izinden yürümekle Hakk'ın sevgisini kazanır. Allahu Teala ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Resulüm onlara söyle eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran 31 Kalplerinizden perdeleri kaldırsın, aşırılıklarınızı gidersin, sizi cennetlerine yaklaştırsın ve katında sizlere yer hazırlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. ''Sünneti seni yeme sarılan mümin cennete girer.'' Münabi, yani ancak Resulullah Aleyhisselam'a uymakla Allah sevgisi kazanılır. Aksi halde mümkün değildir. Dinin kılavuzluğundan uzak kalan akıl ise güneş olmadığı için göremeyen göz gibidir. Hakikatı idrak edemez. Allahu Teala onlardan akıl ismini almış ve ayeti kerimelerde onlar hakkında şöyle buyurmuştur: Aklınızı kullanmıyor musunuz? Bakara 44 Nedir bu yaptığınız hareketler? Böyle yapmaları akıl erdirmeyen bir topluluk olmalarındandır. Maide 58 Çünkü aklı başında olan her insan geleceğini düşünür, ona göre tedbirini alır, tedarikini yapar. Onların çoğunun akılları ermez. Maide 103 Yaptıkları işin asılsız olduğu hususunda akıllarını kullanmazlar. Onların çoğunu hakikatten Söz, ''Hakikaten, hakikaten söz dinlerler yahut akıllanırlar mı sanıyorsun?'' Furkan 44 ''Çünkü onlar hak ve hakikati işitmek için kulak vermiyorlar, düşünmek için akıllarını kullanmıyorlar, ne delil, ne şahit, ne de hak ve hakikat tanıyorlar.'' İlahi bir lütuf olan aklını, vicdanını suistimal ederek, haktan ayrılan, hak ve hakikati kabul etmeyen, batıl peşinde koşup duran kimseler, ceza günü geldiğinde pişmanlık ve hasretler içinde kendilerini kınayacaklar. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Onlar diyecekler ki eğer biz dinler yahut akıl eder olsaydık, şu çılgın cehennem ehliyle beraber olmazdık. Mülk 10. Demek ki bizler ne söz dinleyen ne de aklını kullanan kimseler değilmişiz. Yazıklar olsun bize. Kitaplarımızdaki derin mevzuların idrak edilemeyişinin sebebi kişilerin o akılda olmayışından ötürüdür. Akıl derecelerinin kemal bulması lazımdır. Anlatılan şeylerle irfan husule gelmeyiş sebebi de budur. Allahu Teala... Hadisi kutsi de buyurur ki benim cinlerle ve insanlarla önemli bir hadisem var. Ben yaratıyorum, benden başkasına ibadet ediliyor. Ben rızıklandırıyorum, benden başkasına şükrediliyor. Taberani. Bu kutsi hadisi şerif göz önünde bulundurularak aklın dereceleri bidayetten başlayarak nihayete kadar arz edilecektir.